Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm İstediğiniz gibi yaptık. Dinarları bahsettiğiniz ailelere dağıttık. Peygamberimiz emanetin yerine ulaştığını duyunca, işte şimdi rahatladım dedi. Vay babacığım! <gülüyor>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 ...diye diye ruhunu teslim etti. Mübarek eli yanındaki su kabının içine düştü. Resulullah Rabbine kavuşmuştu. Peygamberimizin vefat haberi mescitte yayıldığında... ...müminlerin kolları, kanatları kırıldı. Ne yapacaklarını bilmez bir halde sağa sola dağıldılar. Allah'ın Resulü vefat etmemiştir. Ömer...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 Duydukları haberle dünyaları başlarına yıkılan ashab-ı kiram mescitte toplanmış... ...büyük bir keder içinde ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Hazreti Ömer patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Elinde kılıcıyla sağa sola gidiyordu. Kendine söylenenleri duymuyordu bile. Hazreti Ebu Bekir haberi alır almaz mescide geldi. Bir daha söylüyorum. Kim Muhammed öldü derse kellesini uçururum Ebu Bekir geldi Ömer'i o sakinleştirir belki Peygamberimiz nerededir? Ayşe'nin evinde İçeri girmeye müsaade var mıdır? Resulullah vefat etti Ebu Bekir Bundan sonra izin almana gerek yok <gülüyor> Vallahi Resulullah vefat etmiştir İnna lillahi ve inna ileyhi raciun Anam babam sana feda olsun ya Resulullah Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Rabbin sana iki kere ölüm acısını tattırmayacaktır Sen mukadder olan ölüm geçidini geçmiş bulunuyorsun Bundan sonra senin için ölüm yoktur benim peygamberim, benim dostum, sen sağ de güzeldin, ölüyken de... <gülüyor> Hazreti Ebubekir Peygamberimizin evinden mescide çıktığında Hazreti Ömer'i kabına sığmaz bir halde sağa sola koştururken buldu. Ona seslendi ama sesini duyuramadı. Otur artık Ömer. Bir daha söylüyorum. Otur artık Ömer. Kim Muhammed öldü derse kellesini uçururum. Ömer sana diyorum. Otur artık. Yüce Allah size öleceğinizi haber verdiği gibi peygamberine de daha aranızda sağ iken ölüm haberini vermiş ey Muhammed şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir buyurmuştur yüce Allah kendi zatından başka her şeyin yok olacağını hükmün ona ait olduğunu ve hepimizin ona döndürüleceğini söylemiştir. Ey insanlar, dikkat edin. Sizden kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed Aleyhisselam ölmüştür. Sizden kim de Allah'a ibadet ediyorsa hiç şüphesiz Allah ay'dır. Ölümsüzdür. Hazreti Ebubekir'in bu sözleri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 Allah, şükredenleri mükafatlandıracaktır. Asabı ı kiram bu ayetleri ilk defa duyar gibiydi. Hazreti Ömer'in elinden kılıcı düştü, dizüstü çöktü kaldı. <gülüyor> Beni duydun değil mi Ömer? Bu ayeti duydum değil mi? Yoksa dininden şüphen mi var?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 Muhammed Aleyhisselam'a Allah'ın dinini ayakta tutacak Allah'ın emrini açıklayıp hakim kılacak Tebliğ vazifesini yerine getirecek Ve Allah yolunda savaşacak kadar ömür verip yaşattıktan sonra Onu vefat ettirmiştir Resulullah size şüphe duyulmayacak bir yol bırakmıştır Ey insanlar Allah'tan korkun ve dininize sımsıkı sarılın Rabbinize mütevekkil olun Allah'ın dini yaşayacaktır Sözleri ise tamamlanmıştır Allah dinini üstün tutanların yardımcısıdır Aramızda Allah'ın kitabı bulunmaktadır O bir nur ve şifadır Allah Muhammed Aleyhisselam'ı O'nunla doğru yola iletmiştir Allah'ın helal ve haram kıldığı şeyler O'nun içindedir Biz Peygamber Aleyhisselam'ın sağlığında Nasıl İslam'ı savunup O'nun için savaştıysak Bundan sonra da Kılıçlarımızı bu yolda kullanacağız <gülüyor> Allah'ın emirlerine Aykırı davrananlarla Savaşacağız Anam, babam, canım sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Biz senin ayrılığına nasıl dayanacağız? Allah sana itaati, kendine itaat sayar. Cehennem halkı kendilerine azap edilirken keşke Muhammed'e uysaydık diye pişmanlık duyar. Senin faziletlerini anlatmaya bunlar yetmez mi? Şimdi sıra Allah Resulüne karşı son vazifenin yerine getirilmesine, yıkanıp kefenlenerek ebedi yerine yerleştirilmesine gelmişti. Dışarıda bunlar yaşanırken, içeride Hazreti Aişe şaşkındı. Resulullah onun kollarında son nefesini vermiş ve acının sıcağıyla ne olduğunun farkına varamamıştı. Durumu idrak ettiğinde bir yastık alıp Resulullahın başının altına koymuş, Yıkanıncaya kadar öylece Peygamber Efendimiz'i kucağında tutarak onu bırakmamıştı. Resulullah'ın naaşını Hazreti Ali, Hazreti Abbas'ın oğlu Fadıl ve Üsame bin zeyt yıkadılar. Vefat ettiğinde üzerindeki örtüyü kaldırdılar. Ancak kıyafetlerini çıkarmayıp gömleğinin üzerinden su dökerek ve gömleğiyle ovarak yıkadılar. Ardından Allah'ın Resulü üç parça beyaz bez içinde kefenlendi. Teçhiz işi salı günü tamamlandıktan sonra Resulullah'ın cenazesi odasındaki yatağının üzerine konuldu. Sonra erkekler cenaze namazını kılmak üzere gruplar halinde yanına geldiler. Hz. Ali şöyle dedi. Hiç kimse Resulullah için imamsız cenaze namazı kılınabilir mi diye şüphelenmesin. Resulullah diriyken de ölüyken de sizin imamınızdır Hazreti Ali bundan sonra peygamberimizin hizasında ayakta durarak şöyle dedi Allah'ım şahitlik ederiz ki Resulün kendine indirileni tebliğ etti ümmetine nasihat etti Allah'ın dinini aziz kılana ve kelimelerini tamamlayıncaya kadar onun yolunda cihad etti ortağı olmayan Allah'a iman etti Ey Allah'ım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 Bizi onunla bir araya getir Abi, Abim, abim Allahu Allah Ekber Allahu Ekber Erkeklerin namazı bitince kadınlar Kadınların namazı bitince de Çocuklar gruplar halinde namazlarını kıldılar Resulullah'ın cenaze namazına kimse imamlık yapmadı Resul-ü Ekrem'in mezarının nasıl ve nereye kazılacağı konusunda yaşanan kararsızlığın ardından Kabri kazması için Ebu Ubeyde bin Cerrah'a ve Ebu Talha'ya haber gönderildi Peygamberimizi nereye defnedeceğiz? Medine Mescidine defnedelim Minberin yanına olabilir Baki mezarlığına defnedelim Uhud'u da çok severdi Resulullah'ın her peygamber öldüğü yere defnedilmiştir dediğini duymuştum Öyle mi bu bikir? Evet. O zaman ruhu şerifini teslim ettiği yere, Ayşe'nin evine defnedicez. Oraya evet, defnedin. Onun doğru, evet, doğru. Evet, doğru, doğru söylüyor Peygamberimizin vefat ettiği yatağı kaldırdılar ve kabri oraya kazdılar. Efendimiz çarşamba günü gece yarısı defnedildi. Kabrine Hazreti Ali, Hazreti Abbas'ın oğulları Fadıl ve Kusemle Rasulullah'ın Resulullah'ın azatlı kölesi indiler. Peygamber Efendimiz defnedilmişti. O ana kadar onun vefatını kabullenemeyenler artık bu acıyla nasıl baş edebileceklerini düşünüyorlardı. Hazreti Fatıma, definden dönen Hazreti Ali ve Hazreti Enes'in önünü kesti. Ebul Hasan! Buyur Fatıma. Resulullah aleyhisselam defnettiniz mi? Evet. Enes, sen de mi oradaydın? Evet. Onun üstüne toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu he? O rahmet ve merhamet peygamberiydi. <Gülüyor> Gel Fatıma. Geç. Otur şöyle. Bugün hepimizin gönlü, elem dolu. Isıraptan başka bir şey hissetmiyoruz. Gel yavrum. Gökyüzü karardı. Güneş ışığını kaybetti. Gecede de karanlıklara gömüldü. Peygamberden sonra yeryüzü ona duyduğu teessür ve şiddetli ızdıraptan dolayı bir kum yığını haline geldi. Varsın ona doğunun ve batının bütün şehirleri ağlasın. <gülüyor> Fatıma gel yavrum gel. Beni babacığımın kabrine götürün.